Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Amma ba'd Ücün iman dersinin 11. dersi 6 Aralık 2010 Pazar ötesi Yarın da inşallah Pazar ötesi Hicr Hicri senesinin 1432 Muharrem ayının 1'idir. 11. derse devam ediyoruz. 10 ders bizde neyle geçti? İmanın tarifiyle, tanımıyla. Şimdi imanın tanımı bir yedek imanın parça parça şeyleri var, tanımları var. İmanı anlamak için parçaları hepsini yerine oturtmamız lazım. Ya, ses. Oradan ses gitmesi var. İmanı şimdi iman dedik şiddet <gülüyor> Bu kitabı üç parçada biz ders yapıyoruz. İmanın tanımı, imanı zayıfleten, bozan, bir de imanı yok eden. Şimdi biz hala birinci bölümdeyiz. Birinci bölüm nedir? İmanı, i̇manın hakikati. Bu imanın hakikatini de anlamak için bir sürü parçaları var. Bunları tek tek anlayacağız. İmanın hakikati ta iman tablosu önümüzde Ehl-i Sünnet'in dediği gibi, getirdiği gibi Ehl-i Sünnet'in gerçek itikadını gibi yaşamamız lazım. Bu parçalarda nelerdir? İmanın tanımıdır dedik. İman, birinci on bir on ders yaptık imanın tanımında. İman, Nedir? Onu yaptık. Ondan sonra bugünkü dersimiz iman eksilir artar. Sonra imanın şubeleri, sonra mertebeleri, sonra istisna, sonra iman ve İslam olanın farkları, sonra imanın rükünleri ve herkese. Bu tabloları biz işledikten sonra hepsi ayrı ayrı karelerdir. Bu iman itikadinin içinde. Bunları ayrı ayrı anladıktan sonra yan yana koyduğumuzda imanı çözmüş oluruz. Bundan sonra hayat piyasasına inebiliriz. O zaman karşımıza ne gelse sorun yaşamarız. Neden yaşamarız sorun? Çünkü biz elimizde bir terazi var. O terazi gönlümüze işlemiş, yerleşmiş. Ona göre biz hayat şartlarını kendi inandığımıza göre yaşarız. Satten itikadın da önemi niye itikad çok önemli meseledir? Bundan bundan dolayı. İtikad nedir? Allah'ın istediği gibi insan yer üzerinde hayatını doldurması lazım. Allah bizi niye yarattı? Sadece O'na kulluk etmek için. Onun yanında da bizi kuk kuru kulluk etmek için yaratmadı. Onun yanında da bize birçok avantaj verdi. Hadd verdi, lezzet verdi, hayattan anlama verdi. Bular hepsi bir nimettir. O nimetlere de geleceğiz. İmanın nimetleri de var. Faydaları var, barları var. Onlar da geleceğiz. Allah Teala bulara da verdi. Biz sadece kulluğu, kulluk etmek için esas itikat meselelerini bilmemiz lazım. İtikad nedir? Allah'ın istediği gibi yaşamamıştır. Şimdi biz gelelim. İmanın tanımı nedir dedik. 10 derste imanın tanımını anladık. Kısacası üç kelimetten ibarettir. Ama şeytan olduğu için, fıtratı bozduğu için alimler bu kadar sürü anlatıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Yoksa insan fıtrat üzerine olsa aynen o bedevinin dediği gibi, yendi sahabenin dediği gibi amenna ve saddakna. İnandık, tasdik ettik. Yendi semi'na ve ata'na. Eşittik, itaat ettik. Muminin gerçek şiarı, son bolup olması lazım. Ama şeytan olduğu için orta yerde fıtratı bozuyor, vesvese yapıyor. Bu sefer alimler ihtiyaç görmüşler fazla anlatmaya. İmanın tanımı nedir? Üç kelimedir. İman neden ibarattır? İman, imanı yaşamaya dökmek için 3 tane meselesi var dedi. Birincisi kalpte inanacaksın. Allah'ın emirlerine. İkincisi bunu kalp, kalbinin içi tane kapısı var. Birisi dilindir. Dilinle onu ikrar edeceksin. Ben inandığımı söyleyeceksin. Üçüncüsü azalarıyla onu canlandıracaksın. O zaman sen hakikaten inandığını yaşıyorsun. Bu sadece İslamiyet'te böyle değil. Her şey de öyledir. Bir tane milliyetçilik yapıyorsa da kitabını da yazıyorsa ama o milliyetleri söylediği lafı yaşamasa kimse diğer mi sen gerçek milliyetçisin? Sen çıkarcısın. Söylerler ona. Demek ki iman normalde budur. İtikat, dil, azalarla amel. Bunu anladıktan sonra bizim birinci aşama temel meselesidir. Onun 3 baya uzandı. Kitap, delil, sünnet, icmat olmuş sahabeden tabiînler, etbâu't-tabiînler hepsi bu konuda bu tarım üzerine anlaşmış. Ondan dolayı bizim hiç bir sorunumuz yoktur elhamdullah. Biz sağlam yerden itikadımızı almıştık iman meselesi. Ondan sonra her kim ne söylese Filan alim böyle söyledi, filan insan böyle söyledi bizi ilgilendirmez. Hangi alim bizi ilgilendirir? Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, ona tabi olanlar, ona tabi olanlar. Bu üç dönem. Şu dört iman bu üç dönemin içindedir. Ondan sonra bunlara ihsanla tabi olan bu güne kadar alimleri, ilim talebelerini biz dinleriz. Bunlara tabi olmayanlar bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren nedir dedik? Ayağımızı sağlam yere basmaya, riskli bir yola girmek istemiyoruz. Ondan dolayı biz selef-i salihin itikadinin üzerine yaşayıp itikadı üzerine ölmek istiyoruz. Çünkü burada burada bunun üzerine yaşayan, ölen garantisi var. O biserin biz yanlış da demiyoruz. Garantisi gelen ama garantisi olmadığı için kusura bakmayın diyoruz. En azından anladın mı? Çünkü bizim derslerimizde karşı tarafı yanlışlama niyetimiz yoktur şu anda. Şu anda biz kendi inancımızı anlatıyoruz. Ne zaman öyle bir şey yapsak başka bir dene geçse, başka şey fırkatın başka bir grubun imanını, itikadını Bu daha doğrudur. O neden biz bizimki daha doğrudur. Tartışmaya girsek, delillerini getirsek ayrı meseledir. Ama şu anda biz kimseye reddetmiyoruz. Biz sadece Ehl-i Sünnet'in, gerçek Ehl-i Sünnet'in itikadi meselelerini anlatıyoruz burada. Onun için bize, bizi ilgilendiren nedir? Kendi itikadımızdır. Şimdi meselenin ikinci parçası imanın İkinci parçası nedir? Bunu da anlamamız lazım bu tavla tavloyu. Bunu nadikten sonra diğer meseleler yavaş yavaş oturmaya başlar. İkincisi nedir? İman eksilir ve artar. Şimdi biz dedik iman kalptedir, dildendir, azaleredir. Bu iman nedir? Eksilir ve artar. Tu sadece Hiç delillere gelmeden, kısaca, fıtratca insan ne anlar? Bak, bir salih insanın yanına gittin, imanın artar. Bir fasık insanın yanına gittin, imanın zayıfleşir. Budur. Bir derste oturdun, imanın artar. Bir başka kötü bir yere gittin, imanın ne oluyor? Hissediyorsun, zayıfleşiyor. Yani imanın artmak nedir? İmanın şöyle artar, hissedersin Allah-u Teala seni görüyor. Senden haberdardır. Bunu biliyoruz. Ama yaşatmıyor bize şeytan. Nasıl Hazreti Adem babamız biliyor da ağaçtan yemek haramdır. Yasaklamış Allah-u Teala. Ama niye yedi? Şeytan var işin içinde. Onun için olabilir. Bizim imanımız var, müminiz. Ama şeytan gelip bizi Ne yapıyor? Meşgul ediyor. Unutturuyor. Bir gaflete dalıyoruz. İnsan hatta Allah korusun günaha de bile düşebiliyor. Ama mümindür. Düştükten sonra şeytan gülmeye başlıyor. Sen o zaman yüzün kara ortada kalıyorsun. Ondan dolayı iman ne zaman artar? Ne zaman hissedersin Allah seni her zaman görüyor? Her zaman Allah hisseden görüyor, hiç günah işler mi? İşlemez. İşte senin imanın arttı. Ne zaman gaflata daldın, hissettin, gaflata daldın. Ya bir şey olmaz dedi şeytanın vasfesesiyle. Allah-u Teala ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim'de diyor şeytan senin kötü amelin gözünde kötü amelini süsler, sen de onu güzel görürsün. İşte bu gafletten insan ne oluyor? İmanı zayıf oluyor gaflete de. İman ehli sünnete göre artar, eksilir. Öyle artar ki dağlar gibi olur. İman öyle artar ki Hz. Ebu Bakır imanı gibi kader olabilir bir müminde. Öyle de zayıfletir ki tam tersine öyle iner zayıfleşir Onuncu hiç bir şey kalmaz. Sadece imanın esas meseleleri kalır. Neredeyse cinlere gelir. İmansızlığa kadar gidebilir insan. Allah kurusun. İmanı bozan şeyler yapsan imandan da çıkabilirsin. Ama iman öyle yükselir ki en zirveye çıkar. Öyle de gelir ki tam tavana vurur. Şeye vurur. Zemine. Zemine vurur. Neredeyse bittiği için. Ehli sünnete göre iman eksilir artar iman sabit değil yani bir tane ben iman ettim buna bunda kalmıyorsun yerine göre artıyor yerine göre eksiliyor imanın artsa niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta savaşlardan önce ahireti hatırlatırıyordu he ha? iman artsın diye insan hedefe çitlensin bu böyledir iman ne zaman zayıflaşır ne zaman sen namazdan uzak dur ehli ehli takva toplumundan uzaktır. He? İmanı ne olur? Teş kalırsın. Şeytan seni ondan dolayı o o bizden geçmişlerden önceki hadisede alimler ne diyorlar? Bir tenesi 99 kişiyi öldürmüş. Bilirsiniz bunu hepimiz. Sahih hadiste geçiyor. Sonra gelip soruyor, tövbe ediyor. Geliyor diyor, "Alim çimdir." diyorlar, "Bu adam alimdir." Gidiyor yanında diyor, "Tövbe edeceğim. Kabul olur mu?" Hayır diyor, "Nasıl kabul olur? Sen 99 adam öldürmüşsün." O zaman diyor, "Olsun 100. Seni de öldüreyim." Sonra gidip hala soruyor. Adam ciddi tövbesinde. Hakikaten bir alime denk geliyor, gerçek bir alime. O diyor, "Kim senden Allah'ın arasında olabilir? Allah tövbeni Dağlar kadar olsa, denizler kadar olsa, saffeder yeter ki sen doğru gel. Ama diyersen kötü bir toplumdasın. Buradan git bu çöyden. O çöy kötüdür. Tövbe etsen seni bırakmazlar yani. Git başka çöyde salih insanlar orada yaşar. Adam niyetli, doğru, ciddi yola çıkıyor. Yola çıkarken Allah emir veriyor yarı yolda onun ruhunu kabz ediyor. Acele orada geliyor. Rahmet meleki ile azab meleki kavga ediyorlar. Hangi birimizi ruhuna alalım? Birdür hiç salih amel işlememiş. Rahmet meleki diyor tövbe etmiş. O zaman diyorlar Rabbil alemin'e döner. Tabi bu, bu mesele Allah-u Teala'nın tekdirinde oluyor. Bize ders olsun diye. Resulullah bunu anlatıyor. Rabbil alemin diyor ki gidin ölsün. Hangi çöğe daha yakın isa o çöylen ehl-i tekva salih çöğe yakın isa gittik yere rahmet meleki ruhunu alsın bu bir köye gittiyse azap meleki alsın burada Allah-u Teala ne emrediyor? Yere yere ö, ö, vefat ettiği yerde ö, kabz olduğu yerden Salih köyün yerine emrediyordur büzül Allah-u Teala emrediyor o köy o büzülüyor ölçüyorlar bakıyorlar salih köye dayakundur rahmet meleki onun ruhunu kabz edip Allah affedip cennete koyuyor onu Buradan alimler ne çıkar diyorlar? Alimler diyorlar ki insan ne kadar imanı güzlül olsa ama atrafı, çevresi, akıntı ne yapar? Etkiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeytan bir taneye yakındır. Çi teneden daha uzaktır. Yani çi teneden uzaktır bir taneye yakındır. Çünkü şeytan çi teneyi birden şey yapamaz. Biri raflatte di şovils hatlatır. Onunç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman cemaate emretmiş. Cemaatsiz Müslüman olmaz. Hiç olmaz cemaatsiz Müslüman. Cemaat o kadar önemlidir. Cemaat o kadar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Halen Resulullah'ı hesletmeden cemaatin emirini seçiyorlar. Sahifede. Sahabeler. Cemaat önemlidir. Cemaatsiz Müslüman olmaz. Cemaat şarttır. Hatta Resulullah 3 sene sefer etseniz birinin üzerine cemaat olsun, emir olsun. Cemaat önemlidir, cemaatsiz olmaz. Her zaman Müslüman bir tane Allah hidayet verdi, onun başını boş bırakmazız. Bırakmamamız lazım. Hemen dersin git filan yanına filan arkadaşların yanına. Neden? İmanı artsın. İman nasıl artar? Cemaatlerden artar, gruplardan artar, insanlardan artar, hatırlatılır. Onun için insan ne kadar salih olsa sadece kendisine değil başkasına da faydası var. Bu ne diyenler? Salih, muslih. Yani hem kendisi salihtir, karşı tarafı da ıslah ediyor. Onun için evliyaullahı bir sıfatları nedir? Oları gördüğünde Allah'ı hatırlarsın. İmanın artar. Hepimiz, her musulman öyle olması lazım nasıl insan, insanlara faydası olur en azından davet de yapmasan senin kılın, kıyafetin, hareketin dövrenin için konuşman sünnete göre olsa İslamiyet'i yaşasan insanlar seni gördüklerinde Allah-u Teala'yı hatırlarlar onun için iman nasıl artar ibadetler artar, salih toplumdan artar ama bunlardan uzak kaldığında iman eksilir Bundan dolayı bir mesele daha ortaya çıkıyor. O da nedir? İman eksilirse, faydalanırsa ehlül iman, iman ehli müminler mertebeleri de değişiyor olur. Bir kısmı ehl-i takvadır, zirvettedir. Bir kısmı mümin imanı nedir dedik Abu Bakir, sahaba Bel peygamberler seviyesine çıkabilir insanın imanı. İstesen olursun. Artar bazide en iner. Onun için müminlerin sen şimdi iman dairesine girdin. Şimdi ona da gireceğiz inşallah. İslam dairesi var, iman dairesi var, birle ne dairesi var, ihsan dairesi var. İslam 3 mertebedir. Şehadet verdin. İslam'ın 5 rüknünü, şartını kabul ettin, sen İslam dairesine girdin. Bunu hakikaten yaşadın. Ondan sonra imanın şartlerini inandın, onlara da isticab ettin, dilden amellen sen iman dairesine girdin. 3. nedir? Öyle bir imana geldin ki Allah seni her zaman bakıyormuş gibi sana, görüyormuş gibi seni. Yerisen, yesen, içsen, yatsan Böyle hissedersen o zaman sen ihsan dairesine geldin. Bu da en zirvedir. Peygamberler, salihler, sahabeler <gülüyor> nedir? Mertebesidir. Şimdi iman da nedir? İmanın içinde olan bir mümin de derece derecedir. Hepsi aynı nedeir. Ben girdim iman dairesine tamam kurtardım artık. Ne yapsam çardayım. Yoktur böyle bir şey. İman dairesine girdin, orta daireye girdin iman mertebesine. İman mertebesinde de ameline göre yükselirsin. Dünyada değil, ahirette de aynen. İman mertebesi, dünyada merteben yüksek ise ahirette de yükseksin. Onun için cennetin neyi var? Sen cennete girdin bitti mi? Cennetin dereceleri var. Bir sürü dereceleri var. En üstü nedir? Firdaws'tır. Firdaws'ta kim var? Peygamberler, şehitler, evliyaullahlar, salihler, sahabe'ler. Bunlar zirve Firdaws'un cennetin zirvesidir. Firdaws'un da tavanı nedir? Rahman'ın arşıdır. Yani Allahu Teala'ya kıyamet gününde cennete en yakın olan Firdaws'ta olanlardı. O da kimdir? İhsan sahipleriydi. O zaman imanın da İmanın derecesi var ise ehlinin de mertebeleri var. Basitçe iman eksilir, artar. Bu ana çizgisiyle tarif. Şimdi biz ne yapacağız? Kitapta müellifin yazdıklarını okuyacağız. Ondan sonra delilleri nedir? Bu delilleri geldik çağırlayacağız ki bu mesele otursun bizde. Şimdi ana çizgisiyle ben bir giriş yaptım. Sadece iman nasıl eksilir artar? Ve neden eksildi arttı. Şimdi bunun datayına geleceğiz. Evet. İmanın artması ve eksilmesi. Ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde icma ettikleri akideye göre iman dağ gibi oluncaya kadar itaatlerle artar ve hiçbir şey kalmayıncaya kadar da masiyetlerle eksilir. Müminler arasında da fazilet yönünden farklılıklar vardır. Evet. İmanın birtakım derecelerinin ve şubelerinin olduğuna ve artıp eksilebileceğine dair ayetlerden, hadislerden ve selef-i salihinin imamlarından çok sayıda delil vardır. İman, kalbin ve organların amelleri ve dilin söylediği şeylerle artar. Mesela tasdik, marifet, ilim, takva, ihlas, salih amel, Allah'a zikretmek, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek, Allah'tan korkmak, O'na saygı göstermek ve O'ndan ümit etmek, Allah'a tevekkür etmek, O'nun rızasına koşmak gibi dinin sembolleri durumundaki bütün ibadetlerle ve salih amellerle iman artar. İman yine kalbin ve organların amelleri ve dilin söylediği şeylerle azalır. Mesela masiyet ve kötülüklerle, büyük ve küçük günahlarla, çirkin söz ve fiillerle, Allah'ı zikretmeyi kalbin unutması ve gafletiyle, çekememezlik, büyüklenme, kendini beğenme, gösteriş, cehalet ve yüz çevirme ile dünyaya bağlanmakla, kötü arkadaşlarla ve her türlü kötü amellerle iman azalır. İman ehli ilimleri ve amelleri ölçüsünde imanlarında farklı derecelere sahiptirler. İman yönünden onların bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Evet. Şimdi burada çok güzel bir test, ayrım yapmış muellif. Diyor iman artar. Neylerle artar? Kalp amelleriyle, beden amelleriyle, dil ameliyle. Bu üçüyle artar. Bu da nedir? Taattir Allah'a Allah'a itaat etmek ve ibadetlerdir. Kalp amelleri nedir? He? Marifet, ilim. Bunlarla ilmin olduğuca olduğu kadar kalbin ne yapıyor? Artıyor. Allah'ı fazla tanıdığında kalbin artıyor. Cehennem cenneti okuduğunda ayetler, hadisleri imanın ne yapıyor? Artıyor. Bu okuyorsun fıkıh kitabı okuyorsun tarih kitabı okuyorsun hadis kitabı okuyorsun bunları okudukça ilim kazanıyorsun ders oturursun ilim kazanıyorsun imanın artıyor bu kalp amelleridir takva ihlas salah zikir sevgi düşmanlık müslümanları sevip kafirlere buğz etmek Allah'tan korkmak haşiye reca tevekkül bütün salih amellerle kalp atıyor zikir ediyorsun bu dilden dilden olayı var. Kur'an okuyorsun, zikrediyorsun, İslam'ı tanıtıyorsun, davet yapıyorsun, iman artıyor. Fiillerinle 5 vakit namazı bile kılıyorsun, camiye gidiyorsun. İnan insan bile evdesini etsin evde, camiye çıksın. Niyetin gidip Allah'ın emrini yerine getirip 5 vakit camiye giderken yolda hissediyorsun, iman artıyor. Bütün ameller ameli işledikçe insanın imanı artar. Bir fakir gelib evinizde otursun, kimse görmeden alnına sadakayı veriyorsun, imanlar artıyor. Her ne yapıyorsan Allah rızası için insanın imanı onunla artar. Neyle eksilir? Aynen kalp amelleriyle. Dilden fiilden. Kalbinden kötü şeyler geçer, kötü hatıralar geçer. Kötü şeylere inanırsın, kötü şeylerden meşgul olursun. Bu insanı şey yapar. Allah'ın tam tersine zikri değil, zikrinden gaflete düşmek, başka şeylerle konuşmak, yani günah işlemek dilden, gıybet yapmak, nemime yapmak, yani şarkıcı gibi bazı kötü şeyler yapmak. Bunlar ne yapar? İmanı zayıflettir. Fiiller nedir? Fiillerde de bir sürü kötü fiiller var. Kötü yerde bulunmak, kötü sohbet, kötü arkadaş, bunlar hepsi fiile dahildir. Kötü toplum, vasaytı. Bunlar da ne yapar? İmanı zayıflattırır. İşte iman eksilir, var artar. Kötü amellerle eksilir, salih amellerle artar. Ondan dolayı iman ehli diyor ki, ilmlerine göre, amellerine göre birbirlerinden farklıdır. En mükemmel olanları kimdir? en mükemmel olan imanı yaşayanlardır. Ve ondan sonra en zayıfleri de kimdir? İmanı en zayıf yaşayanlardır. Şimdi bu itikadı ehl-i sünnet nereden aldı? Tabi olduğu gibi bu itikadın kaynağı Allah'ın dinidir. Allah'ın dini nedir? Neden ibarettir? Allah'ın kelamından. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra Resulullah'ın sünneti Resulullah Allah'tan ilmi alıp Kur'an'ı alıp bizi açıklıyor ondan sonra kimdir? Bu ilmi nekleden bize sahabeler onlardan da alimler buna da de ne dedik icmadır sahabeler bu konuda icma etmişler alimlerin kavlu da alacağız biz dinimizi buradan almışız ondan sonra kim bize ne söylese söylesin bizim için ilgilendirmez Tam tersine davet yapar çar onlar başka fırkalar, başka gruplar ne getirirler? Görüş getirirler. Biz ne getiririz? Ayet, hadis, alim sözü. Ne kadar fark ediyor. Allah Teala diyor ki: Övüyor kullarının bir kısmını. Diyor onlar ki: Sözleri eşitirken en eleyisine uyarlar. Biz neyle mükellefiz? Sözleri eşitip en iyisini seçmekle. Elhamdülillah Allah bize akıl vermiş. Çiğ yol gösterdim size. Seçim hakkı verdim size. Kıyamet gününde mazeretimiz Allah-u Teala yanında geçersizdir. Çünkü Allah-u Teala bize seçim hakkı vermiş. Seçim hakkını, hakkını vermeyenden Allah-u Teala mazeret kabul ediyor. Bir tane aklını almış. Meczuptür. Akıl-ı selim değil. Yen yani çocuktur. Yen yani uyumuş. Uyurken katletmiş. Olur böyle şey. Bunu aklına Allah almış. Bu mazurdur. Ama akıl vermiş bize seçim hakkı. Biz sözün en iyisini tutacağız. Şimdi tek tek başlayalım. Kur'an içeriğinden ayetler. Neyle ilgili? İman artmasıyla ilgili. Biz nereden aldık? Sağlam yerden aldık. Diyoruz ki bilelim delillerimiz nedir. Tamam şimdi ben eminim hepimiz inanıyoruz. İman ehl-i sünneti artarak silir. Bu da Resulullah'ın itikadidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu itikad kalbimizde kök salması için, yerleşmesi için şeytanın vesveselerinden, tabii şeytan sadece cin değil, ins de var. İns şeytanı cin şeytanından alimler diyorlar daha güçlüdür. Cin şeytanını Allah'a sınırsın dersen nauzu billah gider. İns şeytanı gitmez. Senin cinsindendir, gelir, oradan gelir, buradan gelir, laf yüretir sana, baş başa salar. Onun için biz kendi ayağımızı sağlam yere bastıktan sonra bunlar bize ne yapar? İşler mi? İşlemez. Biz dinimizi sağlam yerden aldığımız için korkumuz yoktur elhamdülillah. Şimdi ayetlere geçelim. Birinci ayet. Oku baştan. İmanın arttığına dair Kur'an'dan deliller. Allah Teala yüce kitabında şöyle buyurdu. Böylece iman edenlerin imanını artırsın diye. Evet. Tebliğ bu ayetin öncesi var. Ayet Müddessir suresi 31. birinci ayettir. Allah Teala buyuruyor ki ve yazdada ve zdad ellezine amanu imanana. Öncesine nedir? İşte bu ayetler indi, Kur'an indi, şey indi, Allah'ın şeyleri indi. Ne için? Ve yazdadillezine amanu imanâ. İman edenler imanları daha artsın. Yani şimdi iman ettik, bitti mi? Tamam, ben imanın zirvesine yetiştim. Tamam, bitti benden. Yetiştim artık. Hedef bitti mi? Hayır. Bitmez. Bu dünyadaysan bitmez. Bunu böyle bilmemiz lazım. Nerede biter bu iş? He? O bir dünyada. Ayağını sen cennetin kapısına attın o zaman sen bitti, hedef olaçtı. Artık sen orada zirvedesin. Orada iman gerek çok, amel gerek çok, hiçbir şey yok. Orada ne var? Mükafat var. Bu yaptığın imanın, bu yaptığın sabrın, bu yaptığın inancın karşılığı ne var orada? aklına gelmeyen hayat. İstesen bile aklına getiremezsin. İnsanın hayali sınırsızdır. O hayal bile cenneti vasf edemez. O sınırsız hayat bile cenneti vasf edemez. Onun için iman imanda hedef yoktur. İman arttıkça artar. Hatta en zirveti yakaladın. Yakaladın da en zirveti tamam. Tecbir elden bırakmak yoktur. Yakaların da mücadele daha fazla başlar. İmanın zirvesine yetiştiğinde şeytan ins ve cin seninle daha uğraşır. O zaman ne olur? Onlar mücadele tıpkı sen de tamponu gideracaksın. Bu da neyle olur? Bu da işte benim bedenim cücülüdür. Akıntıya dayanırım lan değil. İmanın cücü nedir? Ameldir. İtikattır. Ameldir. Amelin oldukça imanın ne yapar? Artar. Amelin oldukça iman artar. Sen istiyorsan Allahu Teala'ya yüksek imandan gidersin. Ne yapman lazım? Aynen tam poda Allahu Teala'nın emri ta amelleri yapacaksın. Ne olur? Devam edersin zirveye kadar. Onun için ve ezdadellezine amanu iman. Allahu Teala İmanlar mümin, bu ayetleri indiriyor Allah-u Teala. Ne, neden? İmanları olanın imanları artsın. İmanları olanın imanları artsın. Demiyor imansızlar iman etsin. Bak Allah-u Teala demiyor ben sana bir mucize gösteririm. Mucize keramet bunlar ne için olur? Bunlar olur imansızlar iman etsin. Onun için eee Caramet caramet sahabe zamanında çok az görülmüş. Çok ender. Neden? Çünkü ihtiyaçları yoktur. Caramet Allah niye verir? İmanı artırsın, imansızlar iman etsin. Carametin bir hedefi budur. Ama sahabe döneminde caramet çok azdır. Çok az yerde gelmiş caramet. Gelmişse de işte imanlar artsın diye. Ondan dolayı İmanların artmak, iman Allah-u Teala bu ayetleri gösteriyor. İman edenlerin imanları ne olsun? Artsın. Bu ayetten de delil nedir? İman artar demek için. Bir mesele alimler diyorlar ki artmayı kabul ediyorsa tabir caiz size otomatik olarak eksilmeyi de kabul eder. Yani bu mantıkla, bu man man akıl mantıkla bunu Söylüyor. İman artıyorsa eksilmeyi de kabul eder. Tabi oların da delilleri var oraya geleceğiz. Bu ayet apaçuk ayetlerden birisidir. İman ne yapar? Artar. Kim dese iman sabittir? Yanlıştır. Yanlış demiş kendi adına konuşsun. Bizim Resulümüzün adına konuşmasın. Bizim sahabenin adına konuşmasın. Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Aşerat-ı mübeşşere bütün sahabe dört imam adına konuşmasın. Kimin adına konuşsun? Kendin adına konuşsun. Apa çok ayet. Diğer ayete geçelim. Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimi bu hanginizin imanını artırdı der. Bu inananların imanını artırır. Bu da 2. Tevbe suresi 124. Ve iza nuzilat suratun Bir sure indiğinde Allah Resulullah'a taale bir sure Kur'an'dan, yeni bir ayet, yeni bir hikmet, yeni bir hüküm indiğinde feminhum men yaqulu eykum zadetuhu hadihi imana Diyorlar kim sizi imanınızı ne etkiledi? Münafıklar Birbirlerine söyler. Yani bu nedir? Şimdi ne oldu? Alay ediyorlar. Ama şey ne diyor? Allah-u Teala sonra ne diyor? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler. Allah-u Teala istisne ediyor. Diyor iman edenler. فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا İmanlarını artırdı. وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ İmanlarını ne artırdı? Bu Allah'ın ayetleri, hükümleri geldikçe bunların imanı ne oluyor? Artıyor. Bunların ne oluyor? İmanları artıyor. Ama münafıklar işlemiyor olara. Nasıl diyorlar Allah bu örnekten ne verdi? Allah-u Teala bazen ayetlerde örnek veriyor. Hatta neyi örnek veriyor? Sivris neyi örnek veriyor? Sivris neyi örnek veriyor? Bunun ne anlıyor imanları olanlar anlıyorlar. İmanı olmayan anlamaz. İmanı olan anladıktan sonra ne oluyor? Artıyor imanları. Artıkça da ne oluyor? Yestebşurun. Ne demek? Türkçe'si? Yanimüş demek. He ne demiş orada ne Türkçesini? Yani. Yestebşurun. Evet. Yani imanları ne oluyor? Yestebşurun. Bu müjde müjdeyden seviniyorlar. Bu bu bir müjdedir. Bir sürpriz şey müjdedir. Buşra. Buşra nedir? Sevinçli bir haber. Yani onlar imanları arttıkça da hissediyorlar imanları artıp seviniyorlar. Çünkü kademe kat ediyorlar. Rabbil alemin heyecan oluyorlar. Çünkü biliyorlar ki iman edenler biliyorlar ki burada imanları artsa cennette dereceleri artıyor. Hedef nedir? Himmet yüksek olmaktır arkadaşlar. Demeyin biz imanı yetiştik, tevhidi anladık, bitti iş. Şeytan bizim ehl-i tevhidi buradan belini kırmış. Ne diyorlar? Tevhidi anladık. Onun için bizim birçok arkadaş tesbih bile yapmıyor, ratibe namazlarını kılmıyor, camide namaz kılmıyorlar, az kılıyorlar, ya, ferzi kılıp hemen çıkıyorlar dışarı. Neden biz tevhidi yakaladık? Şeytan da sizi buradan yakalamış işte. Hedef himmetimiz yüksek olması lazım. Deme ya Rabbi beni kıyıdan köşeden cennetin kapısının orada yeter ki cennete girme ateşten kurtarım. Hayır. Resullar, sahabeler böyle değildiler. Neydiler? Himmetleri yüksektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cenneti sorarken Rabbi, Rabbinizden Firdaus'u sorun. Cennetin en yükseğini. De seleyar bir zaman beni fırdevs aleye bırak. De mi Ahmed arkadaşım benim, Mahmutu kardeşim benim zengin olsun belki zekatını alırız. Hayır. De ya Rabbi bana ver zengin olayım ben zekat vereyim. Himmetimiz yüksek olsun. Müslmana da bu yakışır. Her meselede himmet yüksek olmasa yerimizde sayarız değil, geri adım atarız. Önümüzdeki düşman ileri sayıyor zaten. Ne, neden bu biz geri kaldık? Himmetimizi kırdılar. En başta en büyük düşmanımız kimdir? Himmetimizi kıran şeytan. Ondan sonra ona uyan bizim cinsimizden insan oğulları, Müslümanların himmetini kırdılar, geri kaldık işte. Himmetimiz yüksek olmamız lazım, hedef hechitlenmemiz lazım. İmanımız arttıkça arttırmamız lazım. İnanç-ı imanı artan nedir her? Önünde hiçbir şey duymaz. Abu Ducan'a midi, sahaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yürüdü dedi ben savaş yapacağım. Kılınçını aldı. Böyle yürüdü. Resulullah dedi böyle şeyle yürüdü. Çok kibirle yürüdü. Hava, yani avamca biz diyoruz toz verdi, yani hava attı. Resulullah dedi bu yürüyüşü Allah hiç sevmez. Sadece bu savaşın içinde sever. Ya Resulullah dedi ben savaş etsem ne var? Dedi cennet var senin için. Abu Ducan'a böyle derken imanı birden zirvete vurdu. Cennet. Benle cennetin arasında bir ölüm var sadece. Ben cennete gideceğim dedi. Böyle hissette bu düzenle cennetin kokusu burnuna geldi. Elinde hurma vardır yirdi üç dört tane. Bu hurmayı yiyeyim ne için yiyor hurmayı? Şimdi de dersiniz hurma zamanı mı savaş? Hurmayı yiyor güclensin savaş etsin kol kanat çaracak şimdi iki savaşlar gibi değil. Sadece bir parmaktan sıkıyorsun. Koldan elden savaş yapıyor. Güç lazım hurmayı yiyor zaten onlar aç susuz hepsi. O hurmayı yiyor biraz güclensin savaş yapsın. Ya benle cennetin arasında bu beş tane hurmayı ben üç dakikaya yiyeceğim bunları. Çok zaman dedi. Attı hurmaları yere. Gitti cennete. İşte himmet böyle yükselir. İman böyle artar. Evet diğer ayete bakalım. Orada bir dibi not var. Onu da oku bu ayetle ilgili. İbni Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle der. Bu ayeti kerime imanın artıp eksildiğinin en büyük delillerinden biridir. Nitekim önceki ve sonraki büyük alimlerin çoğu bu görüştedir. Birden fazla kişi bu konuda icma olduğunu haber vermiştir. Evet İbn Kesir biliyorsunuz. Tefsirde imamdır. Bütün fırkalar, bütün ehli sünnet icma etmiş İbnte İbn Kesir'in tefsirde imam olduğunu. İbn Kesir büyük bir Şafii alimidir. Ama tasuffçu değil. Haq'ı görüp delili görüp Şafii bir büyük alimdir İbn Kesir. İbn Kesir Allah rahmet eylesin diyor ki bu ayet tefsirinde dönebilirsiniz. Tefsirine dönebilirsiniz. Tevbe suresi 124'te diyor bu ayet en büyük delildir iman eksilir artar. Bu da selef-i salihinin ve bütün onu olanın izinde giden halef alimlerinin görüşüdür. Bel bunun haricinde diyor Birçok alim bu konuda icma olduğunu söylemiştir. Ne üzerinde icma olmuş? İman eksilir artar. İman eksilir altmasa hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Ya bir de bize yani bir de ne dese senin iman eksilip artmaz. Sen kendinden onu ters terslersin. Yani çünkü insan ne yaşıyor? İman eksilip artıyor yaşıyoruz onu. Yani bazen oluyor imanımız artıyor, bazen zayıf oluyor. Bazen geliyorsun namaz kılmaya, közyaşından tutamıyorsun, kuşu ile hakikaten bir güzel namaz kılıyorsun, bazen ne dediğini anlamıyorsun. Bu neye bağlıdır? İmana. O zaman iman aynen ise nasıl olur? Fark nerededir? Olmuyor işte. Evet, diğer ayete geçelim. <gülüyor> Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerini okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını ikame eder ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler bağışlanma ve tükenmez rız rızık vardır. Evet, bunu birçok derste de açığa mıştık. Enfal suresi 2-3-4. ayet. İnnel müminun ellezina iza zikra <gülüyor> llahu vajilat qulubuhum Dur mu'minler onlardır ki müminleri Allah Teala burada vasf ediyor. Yani tanıt ta, tanıtıyor. Müminleri tanıtıyor Allah Teala. Innemel <gülüyor> mu'minuna Şimdi ben Arapçaya göre açığulayacağım. O Türkçeye şeyinden açığladı. Diyor innemel mu'minu müminler olardır ki İza zikirallahu ve cilat kulubuh Allah zikir onununda ne ne olur? Kalpleri titrer. Kalpleri huşu bulur. Kalpleri hazır olur. Allah zikri nedir? Değil ki Allah Allah hey hey bu değil. Bu zikir değil. Böyle bir zikir İslam'da yoktur. Ne Resulullah yapmış ne ashabı yapmış. Çünkü bizim toplumda zikir derken bu aklımıza geliyor. Öyle bir zikir yoktur. Zikrullah nedir? Allah'ı her şeyle yadlamaktır. Allah gözün önündedir. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Bu zikirdir. Ben kendi bedenime baktım. Kalbim nasıl çalışıyor bu zikirdir. Midem nasıl çalışıyor bu zikirdir. Karşımdaki insan Allah nasıl yaratmış bu zikirdir. Dağı nasıl yaratmış bu zikirdir. Vesaire bütün Allah'ın Allah'ı hatırlamak zikirdir. Bir de bu zikrin en güzeli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine gelmiş dilden olan zikirdir. Zaten zikir de dedin buna atfolunur, serf olunur. Zikir yoksa hepsi zikirdir. Zikir zikir çok geniş bir yerpazedir. Ama zikir dedin dilden olan zikre atfedilir. Bu semboldür nasıl İslam bütün peygamberlerin dinidir. Ama İslam dini dedim Muhammed ibn Abdullah Mekkeli, Kureyşî olan cetiren dine adı oldu. Zikirde dediğinde dilden zikir olan serf olunur. O zikirle nedir dedik? Her şeyden olur. Ben burada ders yapıyoruz bu zikirdir. Ama zikir de nedir? Resulullah demiş kim dese mesela 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd yuhyi ve yemit ve huve ala kulli şeyin kadir. Asbahna ve asbah el mülk lillah. Emşina ve emşelül mulk lillah. Sebhahu akşam zikirleri. Bunlar hepsi zikirdir. 100 kere sele, la ilahe illallah la ilahe illallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kama sallayta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim, fil alamin innaka Hamidun Majid. Bu zikirdir. La ilahe illallah la ilahe illallah 100 kere de sayıları geliyor, bazının gelmiyor, mutlaktır bu zikirdir. Bunlar hepsi zikirdir. Bunlar olduğunda yani Allah-u Teala'nın Allah-u Teala ile Allah ilgili ne, ne mesele var ise bu zikirdir. Onu hatırlatmakta ne var ise bu zikirdir. İşte müminler Allah-u Teala'nın zikrederken hatırlarken, görerken Allah-u Teala'nın hikmetini ayetlerini kalberini olur titrer. Titrer. Nedir ne o tükcesi ürüp ürperir. Ürperir. Ürpermek nedir? Hepimiz yaşıyoruz bunu. Kalbin böyle sıkışır, bir şey, huşu hissedersin. Bunu her şey yaşar. İnsan bazen korkudan olur. Bir bir aslan çıksa karşısına, yani bir diksin, sen bir karanlık yerde bir ses olsa bunu işte onun gibi bir şeydir. Yani bence bu aynen o şeye benzer. Kalp ürpmesi, yaşamaya yaşamalı dıkta anlamazsın bunu. Anlatabildim mi? Onun için sen Allah'tan hakkıyla korkmasan bunu yaşayamazsın. Ve izâ tutle aleyhim <gülüyor> âyâtuhu Allah'ın ayetleri zikrı önünde onlara. Yani Allah'ı hatırlayıp bu ayetleri zikrında. Ayet burada derken ne giriyor içine? Kur'an içeriyim. Ona serf olunur Allah'ın ayetleri. Ama bunun yanında bütün her şey Allah'ın ayetidir. Yerde Allah hariç bütün mahlukatlar nedir? Allah'ın hayatı. Bu evrimde dedik ki iki şey var. Bir yaratan var, bir yaratılan var. Yaratanın haricinde her şey yaratanın neydir? Ayetleridir. Ama burada yine ayet dedim. Allah'ın ayeti tutla okunur, Kur'an'a gidiyor. Eğer zikredip Allah'ın ayetlerini işitip görürsenin ne olur? Bu müminler Allah tanıtıyor müminleri. Allah-u Teala tanıtıyor. Zadet zadetum imanen. İmanları ne olur? Artar. Zadetum imanen. İmanları ne olur? Artar. Allah Teala diyor, hakiki müminler diyor, müminin Allah Teala'yı zikredeceği, ayetlerini okuyacağı imanları artar. Şimdi biz neredeyiz? Buna bakacağız. İşitirken, görürken imanımız artıyor mu? Artmıyorsa bilelim biz şeytana uymuşuz. Artmıyorsa bilerin biz şeytan bize işleyemiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Daha fazla çaba göstermemiz lazım. Daha fazla Allah'a sığınalım şeytandan uzak olalım. Ama artmıyorsa bilelim biz şeytana uymuşuz. Ondan kurtarmak yoluna bakmamız lazım. Sonra ayet ayetine diyor ve ale rabbiyem yetevakkalun. Ne demek burada ve ale rabbiyem yetevakkalun? Bağlantı ne burada? bu amellerinde Allah'a teşekkür ederiz. Yani imanları artıyor. Artıkça bundan sonra ne müşkület gelse başlarına. Hastalık gelir, yoksunluk gelir, zalim gelir zulmeder, he? Faciə olur. Z ya kendileri aşamadıkları meseleler geldiğinde karşılarına ne olur? Tevekkül ederler tümü Allah'a. Çünkü iman sahibidir. Kim hakkıyla Allah'a tevekkül etse ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Teala diye ayetini önüyor. Kim hakkıyla Allah'a tevekkül etse yerzuqu min haythu la yahteseb. O madhı yerden rızkını verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkıyla Allahu Teala'ya tevekkül etseniz kuş gibi uç gelir karşuu bu ne diyorlar? Eee kursa at gidiyor, dolu dönüyor. Kim buna rızkını veriyor? Allah Teala veriyor. Hakkıyla tevekkül etseniz Allah'a, e kim hakkıyla tevekkül eder Allah'a? İşte hakkıyla mümin Allah'ın tanıttığı müminler. Ondan dolayı bir musibet geldi başına. Sen o musibette Allah'a tevekkülü unuttun, başkasına tevekkül ettin, sebeplere tevekkül ettin. Sen mümin değilsin. Yen de imanın zayıftır. Bağlantı güzel mi? Çok enteresan, yani ayet, ayetlerin her çelimesinde bir hikmet var. Biz uzatsıkça uzatırız bunu ama dersimiz bununla ilgili olmadığı için dersler uzanmasın. Sonra ne diyor? Burada bitmiyor. Allah-u Teala üzerine basa basa biz ne dedik? İman nedir? Ameldir. Basa basa, mümini anlatıyor ya bir de ne gelir buradan çıkar yapar. İşte ben tevekkül ettim hakkıyla Tamamdır benim işim. Hayır. Bitmedi. Ne diyor Rabbil Alemin? Ellezine yuqimuness salate. Salat nedir? Dinin sembolüdür. Salatsız din olmaz. Kim ne derse desin. Namaz kılmayan alimler bir Müslüman diyorsa ben namazım alimler ihtilaf etmişler. Biri demiş kafir olur. Biri demiş kafir değil rajih olan namaz kılmayan çarfirdir. Ama ki tarafta ittifak etmiş. Bize bize de bu lazım. Zaten avam anlamaz bu delillerimi, delillerim. Onu bırakalım bir tarafa. Bize bu lazım. Tekfir edenler namaz kılmayanı, tekfir etmeyenler nerede ittifak etmişler? Bir dene. Müslüman toplumda bir bu Müslüman namaz kılmırsa ittifak etmişler, icma etmişler neye? O şahıs o toplumda yaşama hakkı yoktur. Öldürülmesi lazım. En iyi mışağı en iyi mışağı en ifka cönüllü bunlara karşı İmam Bu Hanife'dir. Allah rahmet eylesin. Demiş öldürmeyin bunu. Ebedi olarak atın bunu mahpusanaya. Ne zaman Allah hidayet verse, namaza başlasa çıkartırız onu. Diğer alimler kesinlikle demişler. Onu için namaz dinin sembolüdür. Allah Teala burada onun üç üzerine basıyor. "Ve mimma eee ellezina yuqimunessalata ve mimma razaknahum yunfikun." Verdiğimiz onlara rızıktan da infak ederler. Yani farz olan infak nedir? Zekattır. Bak namazla zekat her yerde cisim mukrindir. Cisim birbirine beraber gelmiş. Çünkü dinin sembolüdür bunlar. Bunlar olmazsa olmazdır. İslam'ın zaten şartleridir. Ama namazın niye özel önemi var? Kişi meseleden dolayı. Zekat o kadar değil. Namazdan, namazla ilgili özel hadisler var. Namaz kılmayan kafirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bizden kafirin arasında namaz var diyor. Kim bizim namazımız bizim bizim kıblemize yönelse bizim namazımızı kılsın bizdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. E şimdi sen bizim kıblemize yönelme. Bizimle namaz bizimle namaz kılma. De inşallah kılacağım. Bu kurtarmaz seni. Bakma bazı alimler de diyorsa kafir olmaz ama o alimler derler senin toplumda yaşama hakkın yoktur. 1. grup alim diyor ki namaz kık isterdesin ben namaza inanıyorum. Cuma'dan cumaya kılsın. Bunu hemen tutup yakalayıp öldüreceğiz. Kafir olarak namazını kılmazız, yakarız. Müslümanların türbeğinde, mezarlığında gömmeriz, çöplük atarız onu. O bir şeyler demişler yok. Öldürürüz bunu hemen. Ama ne yaparız? Yakarız. Müslümanların mezarında gömürüz, dua ederiz. Sonuçta sonuçta nedir? İçisi de ittifak etmiş. Ümmet icma etmiş. Namaz kılmayan Müslüman toplumunda yaşama hakkı yoktur. Sen bakma bir günde namaz kılmayan musulmanlar çoktur bu, bu fetvadan yararlanıyorlar. Asıl da İslam devleti şeriat devleti olsa gerçek şeriat devleti gelse namaz kılmayan yeri yoktur. E olur mu ha? Bu, da, bu nereden çıktı? Ya kardeşim biz kitaplarımızdan anlatıyoruz. Ha yaşan mühür o başka bir meseledir. Ama alimlerimiz bunu aktarıyor. Dört imam bunda icma etmiş. En imi şahı dedik e bu hanifedir, Allah rahmet eylesin. Ne demiş? Demiş, onu atın ebedi mahpus hanaya. Tevbe etse, çıkartın. Etmese, kalsın orada çürüzün ölçün. Neden? Çünkü namaz kılmayan, nasıl musulman olur? Olmaz musulmanlar içinde yaşasın. Resulullah böyle bir din getirmiş. Namaz dinin samboludur. Ama zekat, Biz namazı adamın farkına varırız. Namaz kılmıyorsa hemen biliriz. Şu adam ne camiye geliyor ne namaz Ama zekat kim bilelim bu zekatını veriyor mu vermiyor mu? Bunu bilemeyiz. Yani İslam devletinde olsa halife dese dese zekat ver ben veriyorum ey halife. Benim fakir fukaram çoktur veririm halife diyemez ki ile beytül male ver zekatı. Anladın mı? Çünkü zekatte de zekatte de en önemli nedir? Gizli olmaktır, değil mi? En sevablısı en ecellisisi zekatın sağ elden verdin sol duymasın. Onun için namaz dinin sembolüdür. Hiç meseleleri dolayı. Bir nasıl var? İki nereden bilirsin bir den o Müslümandır, Müslüman değil? Namazdan. Namaz olmasa olmazdır. Zaten İslam'ın şartındandır. Sen bakma bazıları imişatıyorlar bu meseleyi. Ondan sonra Allah Teala ne diyor? Şimdi bir de toparlayarım. Bu çok güzel Yani hakikaten tam Allah-u Teala'nın tanımıyla mümin nedir? Kimse bir şey demesin artık. Yorum yok. Bu Allah-u Teala'nın ayetlerinde geçiyor. Allah zikrunda kalpleri ürpler. Allah'ın ayetlerini durarken kalpleri, imanları ne olur? Artar. Ondan sonra imanları artırsa hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. Gerçek mümin olurlar. Ondan sonra namazlarına zekatlarına Devam ederler. Namazdan zekat dedik burada nedir? Dinin samboludur. Yani dinin aden zeya yaşarlar. Çünkü namaz eylgâmr eder. Kötülükten hadiste geçti bir gibi neyi eder. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki işte burada bak bu sıfatı olan imanı artan neymiş? Ula'ike hum Ula'ike humul mu'minûne haqqen Onlar hakkıyla mu'mindiler bak, haqqi ile mu'mindiler diyebilirde oraları mu'mindiler Rabbil alemin, ama haqqi ile niye diyor haqqi ile? Üzerine basa basa deriz yani teykit için hakiki mu'min, kimdir? bulardır bütün Allah'ın emrettiklerini yerine getirirsin, ayette zikrolunuyoruz namazdan zekat dinin samboludur bu nedir? fiilden ikincisi imanın artar Neyle? Kalbinde. Kalbinle inanacaksın, ikrar edeceksin, yaşayacaksın, onu iman nartsın. Artsan da, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا حَقِّيْ لَمُؤْمِنُ <gülüyor> Allah-u Teala diyor ha. Bizim imamlar da demiyor bunu. Diyeme bizim imamlarımız başka, sizin başka. Bunu Rabbil Alemin diyor. Ondan sonra ne diyor? لَهُمْ دَرَجَاتٌ <gülüyor> Müminnerin müjdesini de verir Allah-u Teala meseleyi böyle kuru kuru çıplak bırakmıyor Rabbil alemin tamamlıyor çünkü insanoğlu fe zekri inne zikre tenfe'el muminin diğer ayetler diyor. insanoğlu hatırlatmakla he, imanı artar çünkü insanoğlunu hatırlatmakta fayda var Adem babamız aleyhis salatu ve selam velilerin velisidir Hazreti Adam değil mi? Allah el ile yaratmış, rühinden üflemiş onu. Ama unuttu mu? Unudur. Hatırlatmakta fayda var. Hz. İbrahim Hz. İbrahim nedir? Allah'ın helilidir. Helil nedir? Helil seviciden daha fazla bir şey, zirvettir. Allah-u Teala çitene-i helil aldı kullarından. İbrahim'i Muhammed'i sallallahu aleyhim. Ondan sonra İbrahim kimdir? Peygamberlerin babasıdır. İbrahim'den sonra ne kadar yer üzerinde peygamber gelmişse onun torunundandır. Bizim peygamber bile Muhammed ibn-i Abdillah dahil. Sonra İbrahim nedir? İmamul nedir? İmamul hünefe. Haniflerin, muvahhidlerin neydir? İmamıdır. Ne dedi Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi dedi nasıl ölüyü diriltirsin? Ey İbrahim inanmıyor musun? İnanıyorum dedi Ya Rabbi. Ama kalbim istiyor, gözle göreyim, kalbim tatmin etsin. Allah Teala demedi sana git İblise dediği gibi demedi İbrahim'e git seni dışladım. İbrahim çünkü fikir kattı. Hazreti İbrahim dedi inanıyorum ama gözüm görsün daha imanım artsın. Bu caizdir. Onun için Allah Teala ne dedi ona? Tamam ey İbrahim dedi. Getül kuşları, 4 tane kuş iz dağ dağlara çağır hepsi gelir sana. Anlatabildim mi? Hatta bunda bir espri var. Tavuk uçarmış. Hazret İbrahim bir kuşun birisi tavukymış. Ezdikten sonra tavuk uçmuyor. Çağırdığında hemen koşa koşa gelmiş Hazret İbrahim. E. Sonrası ne diyor Allah Teala? Müjdeyi neyle vereyim? Lehum derecatan inda rabbihim. Allah indinde neleri var? Dereceleri var, mertebeleri var. Yani mertebe nerede olur? Allah'ın indinde nerededir mertebe? Cennettedir. En zirvesi nedir? Firdevstır. İmanlarına göre yani. Bak Allah Teala demedi onları firdevsterdiler. Dedi bilir Allah Teala bu müminler içinde ne var? Mertebeleri var. Bizdeki bazı bazından farklıdır. Şimdi kim Abu Ebu Bekir gibi imanı yüksek olabilir? Zordur yükşüş. Peygamberlerden sonra yer üzerinde en salih insan en ehli takva insan kimdir? Hazreti Ebubekir'dir radıyallahu anhu. En salih insan budur. Ondan dolayı Allah Teala biliyor insanlar fabrikasyon değil, tesc kalıpta çıksın. He? Derece derecedir iman. Ondan dolayı ne diyor? Allah indinde dereceleri var. Sonra ne diyor? Bak çok önemli mesele. Dereceleri var da, yani bazı alt derecede, cennette, bazı üst derecede. Ve Allah Teala burada da ayeti bitirmiyor. Arkadaşlar bu Kur'an tefsiri var ya, inan ki Allah'ın kelamı olduğu için o kadar lezizdir, o kadar tatlıdır. Yani okuması bile ibadattır biliyorsunuz Kur'an'ı. Yani yeter ki ilmin olsun anla Kur'an-ı Kerim'i. Anladıktan sonra tadı hiç bitmez Kur'an-ı Kerim'in. Halaveti hiç bitmez. Onun için Velid ibn-i Mughira Araplarda en Arabcayı bilen imam iyidir desek. Kralıydır desek halk dili. Arabcayı çok iyi bilen bir şeydir. Ey Ebul Mughira e, dediler ey Ebul Velid Dediler git bak bu Muhammed ne diyor? Git ona cevap ver sen bilirsin Arap Zenil'in kralını bilirsin. Bak bunu bir şeyler söylüyor kafamızı karıştırdı. Kur'an o kadar tatlıydı ki Kuffarı Kureyş'in çocukları duyuyordur onu etkilenirdiler. Kureyş Kur'an okuyanları süstürüyordu. Çoluk çocuk duymasın, etkilenmesin. Çünkü elinde değil insanın. Allah'ın kelamı olduğu için fıtrat şey yapıyordular. Çekiyor onları. Onun için Hz. Ebu Bakir gece Kur'an okur. Geldi süstürdüler onu. Dediler etkiliyorsun çoluk çocuğumuzu. Velid İbn-i Mughir'e geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Durdu Velid İbn-i Mughir'e. Durzu dedi vallahi bu bu Allah bu kul lafı değil dedi üzerinde bir tat var bunun dedi. Bu acayip bir sözdür dedi. Ama sonradan tabii şeytan oldu Kureyşler. Nasıl Ebu Talib'in Ebu Talib şeyden Kureyş imamlarından çekildi. İyi şey yap diliyle ikrar etmedi tevhid-i Bu da inandı ama ne yaptı? hatta ayet indi, kadre ve feker ve qaddar ondan sonra edbena esha dolandı düştü düşündü dedi filmimle şeytan onu aldattı kendi insin şeytanları da toparlandı başına e, ne yaptı inkar etti yoksa her şey biliyor Kur'an çok tatlıdır birçok insan var Müslüman olmuş Kur'an'dan anlamaz ama Kur'an'ı duymuş Müslüman olmuş Ne diyor Allah Teala ondan sonra? Dür onlar için dereceler var. Bitmiyor. Müjdeyi daha veriyor. Ayeti müjdeyle bitiriyor. Ve mağfiretun. Variskun kerim. Mağfiretun burada esprili buradadır. Onlar için dereceler var. Ve mağfiretun. Mağfiret nedir? Allah affeder. Mağfiret senin günahını affeder, örter karşına ne verir? muzafet verir. İşte bu bu en büyük. Bunu anlayan için müminler için en büyük müjdedir bu. Sen cennete girdin ama Resulullah'ın yanına gidemiyorsun. Çünkü o Firdevs'tedir, sen yan ortadasın, yan aşağıdasın. Orada bile mağfiret var. Allah senin niyetine göre verir. Artırır seni derece derece. Ve mağfiretun. Allah'ın Tahmin et hiç mi onda çıkabilir. Orada bile mağfiret var. Mağfiret varisküm kerim. Rızık insan oğlu için çok önemlidir. Allah Teala onu hiç zikrediyor. İnsanoğlu yemek şehveti çok önemlidir insan için. Allah böyle yaratmış. Çünkü yemek şehveti olmasa bak şehvetler nimettir. Ama nere, ne zaman nimettir? Allah'ın emrinde kontrolunda tutacaksın. İnsanda iki tane şehvet var. Bir yemek şehveti, bir nefis şehveti. Bu cismini kötüye kullansan kötü olur. Ey İyi kullansan iyidir. Nefis şehveti önüne atsan önü gelmez. Ne yapacaksın? Kontrol yapacaksın. İnsanda nefis şehveti olmazsa sülalesi tükenirdir. Yani senin isteğin olmasa karşı tarafa yani erkeğin kadına kadının erkeğin bir istek olmasa Allah o şehveti yaratmasa kimse kalmak zorunda mı çocuk yapsın? Kadın 9 ay karnında taşısın, 3 sene 3 sene süt versin, ondan sonra derdini çeksin, altını temizlesin. Kim mecburdur Bak, bunu? Bak Avrupa adamını yaşıyorlar. Diyorlar, kadınlar biz mecbur değiliz. 35-40 yaşında evleniyorlar. Sonradan bir çocukları oluyor, olmuyor. Onun için Avrupa'da genç nesil çift tükeniyor. Fıtrata karşıdılar. Ne diyorlar? Şehveti tek taraflı kullanıyorlar. Sadece bu şehveti yaşamak için. Bunu hayvanlar onun için belhum azal. Allah Teala diyor, hayvandan daha alçak aşağılıklılar. Neden? Hayvanın bir görevi var. Çoğalıyor. Allah bir görev vermiş dengeyi sağlamak için. Bazı insana hizmet için, bazı doğada dengeyi sağlıyor. Allah-u Teala bir görev vermiş. O her çekeği şey görevini yapıyor. Ama bunlar görevlerini de yapmıyorlar. Sadece almışlar şehvet tarafını. Yemek şehveti de insan için çok önemlidir. Yemek şehveti olmasa sen yemek yemezsin. Aklına gelmez. Birden ne olup çökebük düşersin. Birçok insan var bazen çok meşguldur. Yemek yemiyor. Bakıyorsun zayıf oluyor. Birden çöçüyor. Doktor gediyor dur, sende züf olmuş. Yemen lazım filan diyorlar. Neden çok fikri meşguldur? Bu çok talebelerde olur. Çok sınavlarda filanda olur. Bazen yemek şehveti kalmaz. Aklına gelmez yemek yemek. Ya çok müşkületin olur, bir musibetin olur. Aklına gelmez. Ondan dolayı arkadaşlar, yemek şehveti mühim olduğu için Allah diyor varıskun kerim. Yemeği çok kaçırırsan ne olursun? bozarsın. Yemesen de bozarsın. Rızık önemlidir ama ama cennette müjde veriyor Allah Teala. Varızkun kerim. Kerim nedir? He? Bol diyebiliriz, cömertlik diyebiliriz. Diyebiliriz, diyebiliriz ama bu bolluk, bu cömertlik etkilemez seni. O cennetin rızkı ne kadar yesen sana zarar vermez. Ama dünyada fazla yemek yesen zararlıdır, az yesen zararlıdır. Ama cennette yok. Bol bol ye, hiç seral vermez seni. Nasıl cennetin içkisi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim dünyada içerse cennetten mahrum olur. Cennetin içkisini bol bol iç, seni serhoş etmez. O tadı yaşatır sana ama serhoş etmez. İnsan serhoş esse olsa ne bildiğini anlamaz. Başı ağırır. Anlatabildim mi? Rahatsız olur uykudan kalktı sarhoşluk uykusundan dünya gözünde kararılır ama cennette öyle değil. Nehirlerde içkiler geçiyor. İstediğin gibi iç, o tadı yaşarsın ama aklını kaybetmezsin, başını ağırmaz, midem bulanmaz, çevirmezsin. Dünya yemekleri de o. Onun için Allah Teala ne dedi? Rızkum kerim. Kerimdir. Sana haziyet vermez. Evet. Evet. Burada dersi bitirmeden önce bir divnot da var. Değil mi? Bitirmeden. Evet. İbn Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle der: "Buhari ve diğer imamlar imanın artıp eksildiğine ve kalplerdeki imanın farklılığına bu ve benzeri ayetlerle delil getirmişlerdir. Hatta Şafii, Ahmed, Ebû Ubeyd gibi birden fazla imam bu konuda icma olduğunu haber vermişlerdir. Nitekim ben bunu Allah hamdolsun Buhari'ye yaptığım şerhin başında uzun uzun açıkladım." Evet. Devexhi Allah rahmet eylesin. İmam İbn Kesir bu hadisi eee şey pardon eee şey İmam İbn Kesir diyor ki eee İmam Buhari bu şeyi yaptı. Eee burada delalet getirdi. İman eksili artar ve insanlar kalpleri eee mertebe mertebedir. Sora diyor ki evet. Sora diyor ki ben demek ki İmam Buhari İmam e, şey eee İbn Kesir Buhari'yi şerh etmiş ama elimize varmamış demek ki. Buhari şerh etmiş. Orada diyor bol bol bu meseleyi ben açıkladım. İbn Kesir. Neyi açıklamış? İcma var. İman eksilir, artar. Bayağı açıklamış mı orada? Ben diyor şey yapmadım. Ondan dolayı icma var. İmam Ahmed, İmam Şafi bu konuda icma etmiş. Gelecek ders inşallah devam edeceğiz. Ee, ayetleri açuklamada ondan sonra hadisleri açuklamada devam ederiz. Bir günde bu kadar. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursanin, nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.